Radyo tiyatrosu. Her ev bir kadın ister. Yazanlar Christian Buch ve Herbert Raineker. Almanca'dan çeviren Fethi Dostoru Mikrofona koyan Tunç Yalman Oynayan sanatçılar Kapıcı'nın karısı Şehime Erton Kapıcı Oral Yonci Hizmetçi Sunape Profesör Agah Hün Hans Çetin Akcan Filip Tanlı Ergun Irma Birsen Kaplangı Tom Uğur Uyguner Frolay Nikel Ayla Musaballı Memur Kayhan Yıldızoğlu Frolayn Winter Şükran Akın Frolayn Hintse Hale Rakunt Froshtör Melahat Hasanoğlu Frolayn Helwig Lale Oraloğlu Frolayn Martini Saima Arcuma Garson Uluer Süer. Teknik Prodüksiyon Yüksel Karakaya Şş, duyuyor musun? Ne var? Ne var diye bir de soruyorsun. Tepemizdeki patırdıyı eşitmiyor musun canım? Yer yerinden oynuyor. Yoksa kulakların sar mı seni? Dur canım uykumu başıma sıçrattın. Nereden geliyor bu gürültüler? Profesörün katından. Bahse girerim son gelen hizmetçi işi bırakıp gidiyordur. Şu kızıl saçlı diyorsun değil mi? Onu demiyorum canım o videolü çok oldu yeni gelen Esmer kızı ah yok yok şaşırdım Esmer üç gün dayanabilmişti onun arkasından gireni söylemek istiyorum bak birden gürültüler nasıl kesildi kadın bes belli eşyasını toplamaya başladı ne yapsın o azgın çocuklarla baş edilmiyor ki ben de zavallı babalarını acıyorum adam caz yine yapayalnız kalacak dört azgın çocukla insan yap yalnız kalır mı ey Allahım durumu bir türlü kafanı almıyor. Bir dakika kadın merdivenlere iniyor galiba Dur bakalım olanı biteni şimdi anlarız No yoksa gidiyor musun? Evet eşyamı topladım gidiyorum Bu evde artık bir saat bile kalamam Burası ev değil tımarhane Halbuki profesör çok kibar bir adam. Adam cihaz için bir diyeceğim yok. Dört çocukla dul kalmış iyi adam zavallı. Ama çocukları. Evet evet biraz canlı çocuklardır. Üstelik dört çocuk da bir arada. Dört mü dediniz? Size bir şey söyleyeyim mi? O dört çocuk dediğiniz en aşağı on iki yumurca eder Öyle ama şimdi zavallı profesör ne yapacak? Artık orası beni ilgilendirmez. ...bir kere nasılsa yanıldım... ...bu kapıya girmiş bulundum... ...ama şükürler olsun artık yakamı kurtardım... ...oturduğum kadar ha bile çamaşır yıkamaktan... ...harıl harıl yemek pişirmekten... ...sökük dikmekten daha... ...bin türlü işe koşmaktan canım çıktı... ...yo sözün gelişi insan arada şöyle bir sinemaya... ya çalgılı bir yere gidip eğlenmek istemez mi canım... ...ne olsa ben de insanım değil mi... ...babaları şöyle baba olup da... ...höt deyip erkekliğini gösteremiyor ki... ...çocuklarını pataklamasından vazgeçtim... ...ev içindeki kavgalarını bile bastıramıyor... Aa, yavrularım yavrularım beni dinleyin Hans, hans sustur şunları rica ederim Irma çeneni tut bakayım Tom kes sesini Filim, sen de sus ne? yoksa sağır mısın Hepsini susturdum baba Teşekkür ederim oğlum Çocuklar görüyorsunuz ki Bu hizmetçi de bizi bırakıp gitti Evin bütün işleri gene üstümüze kaldı ...yeni bir kadın buluncaya kadar... ...ister istemez başımızın çaresine bakmak zorundayız. Bunun için de... ...Filip, <gülüyor> Filip... ...öyle burnunu çekip durma rica ederim. Yani... ...bu nazik durumu yenmek için... ...elimizdeki iş planımıza göre koridorların temizliğini... ...mutfak işlerini ve diğer hizmetleri... ...aramızda paylaşmak zorundayız. Yapılacak işleri teker teker... ...iyice biliyorsunuz. Bu düpedüz ezalet ama. Zaten bu hizmetçi milleti nedense her defasında... ...dağ taş bulaşı biriktirip şeyim. öyle toz olurlar. Ha şunu bilirdin. Hadi tıraşı bırakalım da... ...kollarımızı sıvıyıp <gülüyor> işlerimizin başına geçelim. Desenize tatil bize sehir olacak. Topa Hadi. bisiklete paydos edeceğiz. Hadi çocuklar siz holu temizin. Ben de mutfağa giriyorum. Tom parmağını reçel kavanozundan çıkar. Allah kahretsin senin gibi kopili. Hans öyle küfür edip durma oğlum. Baba siz bize aldırmayın. Rahat yürekle eşinize gidin. Biz buraları biçimine sokarız. <gülüyor> Pekala oğlum. Zaten üniversiteye geç kalıyorum. Ha. Küçük kardeşinizi bir saniye gözenimden ayırmayın sakın. Merak etme baba. Tom, koş elektrik süpürgesini getir. Hadi Filip, sen de şu kovaya yapış bakalım. şimdi. Girma. Uzat şu ampulü da sana yardım edeyim. Al işte. <gülüyor> Siz misiniz efendim buyurunuz ah, Gene başımıza geleni sormayın Ya geçmiş olsun kötü haberi sizden evvel duydum Demek hizmetçinin gittiğini biliyorsunuz Evet biliyoruz Ben de size bir çıtlatayım demiştim Şayet münasip birinin iş aradığını duyarsanız Aç ah, merak etmeyin efendim size hemen haber veririz tabii. <gülüyor> Teşekkür ederim Umarım yakında birini buluruz Hoşçakalın Güle güle efendim Filip şu kes artık kafam şişti Bana göre hoş. Yahu şunun sebebini anlayamadım gitti Kör olasılar nedense bir türlü yanımızda kalmak istemiyorlar Hemen pılıyı toplayıp kaçıyorlar Bunların derdini ben de anlayamadım Herhalde bizim yüzümüzden işi bırakmıyorlardır değil mi? Şunun dediğine bak Kafadan çatlak mıdır Dililsen nedir? Deliyesen Allah'a yalvar Sen kafayı üşütmüşsün evladım Peki bizim hiç suçumuz yoksa neden hep böyle iki günde hemen basıp gidiyorlar? Gel de sen şu dünyanın işine akıl verdir kim bile belki de bunun sebepleri Sosyal problemlere dayanıyordur Bıktık senin şu ukalalıklarından <gülüyor> Ne dediğini kendisinin de anladığı yok ya Çocuklar ne dersiniz Sakın biz çok gürültücü bir aile olmayalım Oha, Ne dedin ne dedin Biz gürültücü ha? Ha, biz, ha Biz bütün aileler içinde belki de en sessiz aileyizdir ee, Hay Allah Şu hizmetçilerden birisi yanımızda temelli kalsın diye Ne yapsak bilmem ki <gülüyor> Bağlamaktan başka çare yok Filip gevezeliğin sırası değil Artık bu işi ciddiye almalıyız Evet ne yapıp yapıp buna bir çare bulmalıyız. Çocuklar ben bir çare buldum. Filip başlama yine palavralara. Yemin ederim palavra falan değil. Öyleyse yumurtla bakalım. E, e, fakat söyleyeceğim şey öyle kolayca olacak iş değil. Söyle de görelim beğenirsek hakkından geliriz. Filip dur dur daha söyleme kuzum. Ben hemen bir kurşuna gidip geliriz. Git sen işini gör Tom. Sen de Filip ne diyeceksen de. E, şöyle bir şey diyecektim. Demin birden bir aklıma geldi de... E... E bari evlensin diyorum. Kim evlensin? Kimle evlensin? Ne demek istiyorsun yani? Canım babam için diyorum işte. Kiminle evlenirse evlensin. Mesela hizmetçilerden birini mi alsın? Yok canım. Hizmetçi olması şart değil. O zaman bunun bize ne faydası olacak? Canım babam evlenirse gelecek kadın elbet bu işin bir çaresine bakar. Bir dakika. Ağır olun. Bu konuyu incelemek lazım. Evvela şu zırıltıları bir yana itelim de durumu etraflıca tartışalım. Bana da anlatın Bacaksız, sen boyundan büyük işlere karışma Hem adet pantolon düğmeleri tuvalette eliklenir Herkesin gözünün önünde değil Kesin bakalım evvela kapatın şu kapıyı Bana kalırsa Filip'in düşüncesini yabana atmayalım İşin iyi tarafı evimize bir cici gelirse Öyle kafası kızınca bizi yüzüstü bırakıp gidemez Hem kendisine aylık vermek de istemez Üstelik her işi gık demeden yapar Çocuklar bu fikir fena değil Şayet babanız evlenirse İyi ama bana kalırsa evlenmez <gülüyor> Anneciğimiz öleli tam dört yıl oldu değil mi? Öyle ya Seneler nasıl da geçip gitti O zamanlar her şey tıkırındaydı ee Bunları bırakalım da asıl meselimizi görüşelim Çünkü işin gecikmeye tahammülü yok Bana öyle geliyor ki babam bu işe yanaşmaz bile Orası belli olmaz Bakarsın yanaşıcıyı tutar Kim bilir Belki babam bir ara evlenmeye niyetlenmiştir de istediği kadın razı olmamıştır Sen sapattın galiba Babam istediği halde onunla evlenmeyecek Hı. kadının alnını karışlarım Öyle ya babamın senüz aslan gibi Hem de üstelik profesör Böylesini bulmak kolay mı Beni dinlersiniz çocuklar bu işi hemen ele alalım Biz ne yapabiliriz ki Öyle deme el ele verirsek babamıza uygun birini pekala bulabiliriz Yoksa bu işi o kendi başına hiç kıvıramaz Bana da öyle geliyor Çünkü babam biraz çekingendir Çekingen filan değil Adamcağızın evlenmek için vakti yok Akşama kadar işinde eve gelince de bizimle uğraşmaktan kendini düşünmeye fırsat kalıyor mu? Fräulein Nickert. Buyurun efendim. Şimdi de şahsi bir mesele için sizden bir ricam var. Memnuniyetle profesör. Benim için bir ilan yazıp gazeteye yollamanızı rica edeceğim. Hizmetçimiz bizi birdenbire yüzüstü bırakıp gitti. Ya öyle mi vah vah. Fakat her zamanki gibi her möllere bir haber yollasak daha kestirme olmaz mı? Olurdu ama... Ya öyle ya siz kadınlara iş bulma kurumu başkanı olduğunuza göre bu işi halletmek gayet kolay <gülüyor> size kolay görünüyor fakat biliyor musunuz ki bana bu sene kurumdan tam altı kere hizmetçi gönderdiler ben başkanım diye müdürümüzü ikide bir şahsi işlerimle uğraştırmayı doğru bulmuyorum onun için şöyle kimsenin başına ağrıtmadan gazeteye bir ilancık gönderelim diyorum haklısınız efendim yalnız biraz acele davranmamız lazım zira evin bütün işi çocuklarımın üzerine yığıldı kaldı hani evlatlarım diye söylemiyorum ama hepsi çok beceriklidir ya avrularımla iftihar edebilirim. Eminim ki şimdi evde el ele vermiş bütün işleri canla başla düzene sokuyorlardır. Parçasını ayrı koy desene çaydanlığımızda kuşa döndü. Ne yapayım canım kolum takılı verdi. Bütün kabaat sende. Şu dergideki evlenme ilanlarını bana göstermiyorsun. Versene şu dergiyi dergide o çeşit ilan göremedim daha arkalara baksanıza mesela şurada bir şeyler var galiba dur bakayım 30 yaşının bitiminde asil ve enerjik bir bayan ne demek bu 30 yaşının bitiminde lafı anlamayacak ne var daha mu bitirmedim demek istiyor öyle değil kadın kırklık olmuş da söylemeye dili varmıyor e, o halde daha iyi bir şeyler seçelim İşte bir başkası Boylu boslu balık etinde neşe kaynağı bir bayan. Sevsinler neşe <gülüyor> kaynağıymış. Balık etindeyim diye övündüğüne göre tombul teyzelerden olduğu besbelli. Bana kalırsa bu ilanlarda hiç iş yok. Bu işi kökünden halletmek için başka çare aramalıyız. <gülüyor> bir çare biliyorum ama. Söyle bakalım neymiş bildiğin çare. E, lakin pek olacak şey değil. Hoppala neden olmuyormuş? Hadi söyleyiver. Bir tane de biz versek diyorum. Evlenme ilanı mı? Biz Sahi hiç de fena fikir değil e, Fakat olmaz ki para lazım Tabi bedava koyacak değiller ya Hele ağır olun yapılacak şey meydanda Cebimizdeki harçlıkları ortaya dökelim Parasının son metiliğine kadar uçlanmayanın vay haline Koş bakayım Tom çabuk bir kağıt kalem getir Beni veya istemiyorum Babam evlenmesin Yok canım bacak kadar boyu var bir de bize kafa tutmaya kalkıyor e, Ben kağıt kalem buldum bile Ama ilana nasıl yazsak acaba Ver şunu ...zaten sen kargacık burgacık yazına hepsini yanlış yazarsın. Hadi başlıyorum. En üstüne bir profesör başlığını koyduralım. Altına fevkalade yakışıklı diyelim. Sadece yakışıklı desek yetmiyor mu? Bence pırlanta kalpli dört çocuk babası diye yazalım. Bir dakika çocuklar biz bu işi ters taraftan tutuyoruz. Boyuna babamızı metedeceğimize bence aradığımız bayanın nasıl olacağını yazmalıyız. Hay yaşa öyle ya İlanı her şeyi etraflıca yazalım. Öyle bir ilan döktürelim ki okuyanın parmağı ağzında kalsın Heh, Şimdi tamam oldu Bu defa da sütlüğümüz tuzla buz oldu İşte Karşıdaki kocaman tabelada modern kadın dergisi diye yazıyor Hadi dalalım içeri. <gülüyor> Hazırladığımız ilanı sen götür Hans. Saçmalama. Madem ki kağıt senin cebinde sen götür ver. Ama sen hepimizin büyüsün. Onun için senin götürmen daha yakışık alır. Zaten biçimsiz bir iş oldu mu... ...hemen sen misin gibilerden... yağ çekmesini de iyi bilirsiniz. Ne o çocuklar? Bir şey mi soracaksınız? Eee... İlan verecektik de Ne ilanıymış o? Evlenme ilanı Peki kimin için bu ilan? <gülüyor> Babamız için ha, Anladım demek sizi buraya o gönderdi e, O göndermedi ama Aa, Demek başka birisi Babanızın yakın bir dostu herhalde e, e, pek öyle değilse de O halde e... teyzeniz falan olacak Neyse verin bakayım şu ilanı e, buyurun. Oo, Bu ne uzun yazı böyle hikaye gibi Evet biraz uzunca <gülüyor> Aman ne hoş Bu ne hoş ilan böyle Okuyalım bakalım bir profesör fevkalade, yakışıklı, hmm, teyzeniz babanızı çok seviyor galiba. Hı? Ee, şey, e, eh oldukça... Bana kalırsa bunun yerine iyi görünüşlü diyelim olmaz mı? Gelelim aşağısına. Kırk yaşlarında hmm, üstün karakter sahibi ve dört uslu çocuğu bulunan bir profesör. Fakat bu yazınız ama uzun. Dur bakalım daha ne eferler var. Evlenmek üzere ev işlerinde hamarat... ...aynı zamanda sevimli ve uysal bir bayan aranmaktadır. İstenilen özellikler... ...endamlı, neşeli ve özü sözü bir olması. Okul ödevlerini başarabilmesi. Çocukları işten sevmesi. Sadık ve evine çok bağlı. Daha yok mu? Çocuklar böyle bir kadın dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Pekala da vardır. Yoktur diyorum size. Neden olmasın? Mesela bizim annemiz böyleydi. Hmm. Demek anneniz... E, fakat gene de bu ilanı biraz derleyip toparlamamız lazım. Yoksa böylesini 50 marka bile basamayız. Yok canım bizde o kadar para ne gezer. Peki sizde ne kadar var? E, Durun bakayım. E, Tastamam on yedi buçuk mark. Güzel. Öyleyse buna göre el birliğiyle şunu bir biçime sokalım. E, cevapları ne zaman almaya başlarız? Dergimiz perşembeye çıkacak. Eh pazardan sonra da mektuplar gelmeye başlar. ...gelen mektuplar kaç tane oldu? Tam 21. Dün 9 bugün de 12 tane aldık. Eyvah babam geliyor. Hemen mektupları yok et. <gülüyor> Hep seni dolabın çekmesine sokuşturalım. Çabuk çabuk. Aa, Filip. E, uyuma bak bir tanesi meydanda kalmış. Toz et şunu. Çocuklar kuzum siz neredesiniz? E, e, bu, bu, buradayız. E, nerede oluruz? Evdeyiz <gülüyor> tabii. Oho, ben de sanmıştım ki şey... ...öyle ya, hiçbirinizin sesini duymayınca... Çok da... Sesimizi neden duymadınız acaba? Yoksa bir şey mi var? Hı? Hans? E, ya hiçbir şey yok. <gülüyor> hani siz hiçbir zaman bu kadar sessiz durmazsınız da. E, peki deminden beri burada neyle meşguldünüz? Şey, çok mektup birikti de. Zırba Tom İşte bu çekmecenin içinde. Ha, yoksa Tom'la postacılık mı oynadınız? Ay <gülüyor> ya, evet, onun gibi bir şey. Peki, peki. Bakın size ne söyleyeceğim. Ben şimdi gazeteye kadar gidiyorum, bakayım teklif mektupları gelmiş mi öğreneyim. Teklif mektupları mı? İlan için gelen mektupları mı soracaksınız yoksa? Evet, hizmetçi bulmak için ben bir ilan vermiştim de. Aa, anlaşıldı Belki bu şekilde uygun bir hizmetçi buluruz da Bu sefer yanımızda sürekli olarak kalır ee, Baba e, Kuzum siz kumrallardan mı hoşlanırsınız Anlamadım ne demek istiyorsun Yani kumralları mı yoksa esmerleri mi beğenirsiniz demek istedim Gene anlayamadım Böyle damdan düşer gibi sorular sormak nereden aklına geliyor kuzum Hizmetçi ha kumral olmuş ha esmer Bence fark etmez Hadi artık gidiyorum Hoşçakalın çocuklar Güle güle, güle, güle baba, baba. Güle güle. Güle güle. <gülüyor> Filip sen <gülüyor> sıfır numara dangalaksın Neden? Pekala bu incelikleri babamızın ağzından kapıp öğrenmemiz lazım Bakarsın biz tutar bir sarışın buluruz Sonra ister misin kumral değil diye hoşuna gitmeyi versin Sen boyuna patavasızlık ettikçe şurada yüreğime inecekti. Biliyor musunuz kaybedilecek hiç vaktimiz yok Babam dönünceye kadar işimizi bitirmeliyiz Şu mektupları şıpşak çekmeden çıkarın Bakalım <gülüyor> Aha. Gelin şu resme bakın Nasıl bebek gibi değil mi Bence buz gibi soğuk Siz bu mektuplarda yazılanlara inanıyor musunuz kozum Öyle ya Sözün gelişi birisinin ağzındaki bütün dişler takma olsa Tutar da mektuba yazar mı O hmm. kadar enayi mi Çok doğru İster misiniz bir başkası kambur olsun Fakat resme önden çekildiği için Gel de kamburunu gör bakalım Bunların içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyorum hmm. Beni dinleyin Başka bir fikrim var Söyle bakalım gene ne cevher yumurtlayacaksın? Gözümüzle görelim. Nasıl? Ne gibi? Canım bas Kalkıp evlerine gidelim. Elimizde adresler var ya? Yaşa Filip, bu da <gülüyor> parlak bir buluş. <gülüyor> bu işi şıpmşak halledelim. <gülüyor> i̇şte üçüncü kata geldik. Bayan bu katta olacak. ...kararlaştırdığımız gibi hareket edeceğiz tamam mı? İsmi neydi? Ee, Frölein Winter. Hani şu tazeliğini öven biri vardı ya. <gülüyor> Yok canım gönlüm tazedir diye yazıyordu. Susalım zili çalıyorum. <gülüyor> Amma da meraklı iş bu. Burnunu çekip durma sinirlerim bozuluyor. Aman. Kimmiş gelen bakayım. Aa sefa geldiniz. Buyurun buyurun. Ee, ne istiyorsunuz bakayım çocuklar? Ee, biz... Froline Winter'ı arıyoruz. Acaba burada mı oturuyor? <gülüyor> Elbet işte ben karşınızdayım. Ee, yok canım biz Froline Winter'ı görmek istiyoruz. Yani şöyle gencecik birisini arıyoruz. Ee, fakat burada benden başka Winter yok ki. Ee, mesela kızınız falan yok mu sizin? <gülüyor> Size Froline olduğumu söyledim ya. Benim kızım nasıl olur? <gülüyor> Gel de işin içinden çık bakalım. Peki siz kaç yaşındasınız kuzum? Aa, yaşım mı? Yok yok, zaten bizim aradığımız siz olamazsınız. Özür dileriz. Hadi hoşça kalın. Çocuklar ee... siz benden ne istiyorsunuz? Derdiniz nedir? Ee, Anlayamadım siz, gitti. Siz, siz keyfinize bakınız efendim. Biz öğreneceğimizi öğrendik. <gülüyor> oh. anasını Ne günlere kaldık? Tap tazesi böyle olursa. Sadece gönlü tazeymiş canım. <gülüyor> Burası elimizdeki adreslerin tam on üçüncüsü <gülüyor> Belki bu defa şansımız yolunda gider Bu eski biçim evde kim oturuyormuş <gülüyor> Burada oturan bayan da Yalnız yaşamaya bayılırım diye yazmış Çocuklar dikkat zili çalıyorum <gülüyor> Hay Allah Kapıyı içeriden girdim Şimdi de anahtarı bulamıyorum Rudy herhalde sensin kapıdaki Canım sende anahtar var ve onunla açıver Burada Rudy filan yok Ah Rudy sen değilsin. Ah, peki kim ölesin ah, Werner sensin o halde numara yapma rica ederim Werner ben Werner değilim ay halaksı şeytan anahtarı bir türlü bulamıyorum ah, Şimdi anladım. Ego mutlaka sensindir dur bir dakika anahtarı herhalde içeri koymuş olacağım biraz bekle vay anam vay yalnız yaşamaya can bak mal meydanda en azından üç kişiyle dalgası var Hadi oyalanmadan çekip gidelim. Eve çok geç kaldık. Çocuklar bu gördüklerimizden başka listede kala kala iki bayan var. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim sokak sokak dolaşmaktan ayaklarıma kara sular indi. Artık şuradan şuraya adımı atma. atmam? Yani ötekileri görmekten vaz mı geçelim? Hayır. İlanımızla ilgilenenler varsa buyursunlar kendileri bizim ayağımıza gelsinler. Bir dakika bu da fena fikir değil. Geri kalanlara birer mektup yazarız. Tabi yazı makinesiyle isterlerse gelsinler. Ne biçim bir şey olduklarını evimizde görürüz. Beni dinin çocuklar. Bizim bayanlar neredeyse gelirler. Evvelden her şeyi güzelce ayarlamak lazım. Yoksa işleri yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Bir kere hepimiz mutfağa kapanalım Holdeki büyük koltuk yerinde değil mi? Evet Hı -hı. mutfak kapısının tam karşısında Tamam şimdi kapıyı hangimiz açarsak Gelen bayanı o koltuğa otursun Suratı anahtar deliğinin tıp atıp karşısına gelsin ki Biz de kendisini rahatça dikizleyebilelim Heh, İşte kapı çalındı Sakın ses etmeyin Anahtar deliğinin önünde kuyruğa girin bakalım ha, Ne duruyorsun açsana Yo acelesi yok Biraz ağır alalım bakalım Gelenlere birden kapıyı açarsak Sonra onları dört gözle beklediğimizi çakarlar. Kendilerine mühtaç olduğumuzu neden belli edelim Heh, Hadi artık açabiliriz ee, Buyurunuz efendim Günaydın Ben proşetörüm Profesör Naman'la görüşmek istiyorum ee, İçeriye buyurun lütfen Teşekkür ederim ee, Rica ederim şu koltuğa buyurun Babam neredeyse gelir Teşekkür ederim. Ben biraz şöyle aynada kendime çeki düzen vereyim. E, peki ama... ...şu koltuğa oturup rahatça tuvaletinizi tazeleseniz... ...daha iyi olmaz mı? Oo, sen çok nazik bir gençsin. Teşekkür ederim. Fakat ayakta dursam daha iyi. Çünkü oturunca el gitsem karışıyor. Elinin körü. Yoksa bir şey canın sıkıldı oğlum? Yok gayet iyiyim. Hans... Kadını ne diye koltuğa çekip oturtmadın Aldırma nasıl olsa bunda da iş yok Neden iş yok Kontağın biri surat desen eksik. Gelir gelmez aynıya yapışıp süsüne püsüne bakmalar Şunu hemen sepetlesek çok iyi olacak ama Nasıl yapalım bilmem ki Öyle çıkayım da şu hatılı bir kere de ben göreyim bakayım Günaydın Kardeşlerinden biri de sensin herhalde Öyle ya Siz dört tanesiniz değil mi Yoksa dağımık fazlasınız. Elbette bir alay varız. Ne diyorsun? Fakat ben sadece dört kardeşsiniz diye biliyordum. Evdekiler dört tane ama ötekiler dışarıdalar. A, öyle mi? Fakat siz de kalabalık ailesiniz böyle. Ben doğrusu böyle bilmiyordum. Öyleyse Allah'a ısmarladık. Nasıl bizim manyak yolu tuttu mu? <gülüyor> Korkusundan üç günlük yola kaçtı. <gülüyor> eh hepimize geçmiş olsun. Göya bu da çocuklar için canımı veririm diye reklamını yapmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah gene kapı çalınıyor. Fena mı? Hanımlar gelir sökün ediyor. Haspalar sanki kuyruğa girmişler. Filip karşılama sırası şimdi sende Biliyorum eğer bu da ötekiler gibi monstralıklardansa, Hadi Filip ne duruyorsun fırlasana <gülüyor> e, Verdiğiniz ilan için geliyorum İsmim Vera Helvik. E, ya öyle mi e, Ha evet Yalnız bilmem ki acaba Lütfen şöyle biraz oturur musunuz hay hay. Teşekkür ederim Adres tamam değil mi Tamam olmasına tamam, F fakat bir dakika, müsaade ediniz de. Hey Tom, hole çıkma, burada kal! Ay Allah, ne salak şeysin, Tom'u niye dışarı bıraktın? Bak kaşla göz arasında hole sıvıştı. Yahu beni dinleyin, bu seferde hiç bilmediğimiz biri çıka geldi. Bırakın anahtar deliğinden şu geleni bir de ben göreyim. Vay canına, bu defaki çok esaslı. Kimmiş bu güzel bayan acaba? İsmi Vera'ymış. Biz böyle bir kimseye yazmış mıydık? Yok iyi biliyorum yazmadık. Hans çekil oradan bırak biraz da ben bakayım. Nasıl iyice gördün mü? Bana sorarsanız hem kibar hem güzel hem de çok sevimli. Sahiden çok hoş. Kimmiş bu anlayamadım. Tom'u karşısına almış bir şeyler konuşuyor. Nereden çıktı acaba? Belki de bizim ilan ağızdan ağza yayılmıştır. Bir dakika. Babam ayrıca ilan vermiş değil miydi? Tamam. Öyleyse bu da babamın ilanı için gelmiş olacak. En iyisi işin üç yüzünü bayanın kendisinden soralım. Aman gözünüzü seveyim. Ne yapıp yapalım bunu elden kaçırmayalım. Çünkü böylesini bir daha bulamayız. Bakalım bir deneyelim. <gülüyor> Aha, Frölein çıkıp gitmiş bile. Ee, neden gitti acaba? Tom gelsene bakayım buraya. Yoksa gitsin diye ona bir şey mi söyledin? Fitne bucur, neler yumurtladın anlatsana. Şey, bana bir şeyler sordu, ben de sadece evetle hayır dedim. Şey de başka bir şey söylemedim. Hah inşallah geri gelmiştir. Yanlış gelmedi ya? Profesör ne burada oturuyor değil mi? Evet. Pekala. Sizler de tabii profesörün çocukları olacaksınız. Babanız evli mi? E hayır, daha gelmedi. Beklerim öyleyse. Benim için bir şey fark etmez. Hem bu arada sizlerle biraz ahbaplık etmiş olurum. Siz dört kardeşsiniz değil mi? E, ne yaparsınız? <gülüyor> Hayatta olduğu gibi kabul etmek lazım. Hepiniz saattesiniz ya. Dişleriniz falan sağlam mı? Yoksa seninkiler değil mi? Ha? Gel şöyle yaklaş bakayım. Aç bakayım ağzını. Bir de bu eksikti. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Eviniz büyükçe galiba. Peki babanız ne zaman gelir? Ee, babam mı? Ee, şey. <gülüyor> Oo, bu saatlerde hiç uğramaz. Evet her zaman çok geç gelir. Nasıl olsa benim bol vaktim var beklerim. Benim için bir şey fark etmez. Hele bazı geceler hiç gelmez. Nasıl gelmez? Bunu da nereden çıkardın? Canım sen de pekala biliyorsun ki bazen günlerce babamın yüzünü bile görmeyiz. <gülüyor> Dişimizi sıkıp bekleyelim bakalım. <gülüyor> benim prensibim hayatta her şey olduğu gibi kabul etmektir. Beklemenin bence hiç zararı yok. Hem fırsattan faydalanıp şu evi güzelce gezmiş olurum. Nasıl bir eve yerleşeceğimi şimdiden bilmek iyi olur herhalde. <gülüyor> oh herhalde burası babanızın odası olacak. Baya hoşuma gitti. <gülüyor> hmm, peki şurası neymiş? Ha mutfakmış. Bulaşık makinesini göremiyorum. Bu eksikleri kısa zamanda tamamlarız elbet. Hay aksi şeytan. Bugün de babamın erkenden geleceği tuttu. Babanız mı geldi? Çok şükür. Çıngar çıkmadan ben hemen sıvışıyorum Hadi oradan tabansız sende Hans, Filip Geliyor, yandık, hep beraber tüyelim ah, Bunlara ne oldu anlayamadım Babalarından ötleri kopuyor herhalde Irma, Tom ah. Affedersiniz ah, Sayın profesör günaydın Sizin ilanınız üzerine geldim İsmim Erman Martini. Öyle mi? E, çok memnun oldum doğrusu. Ben de gözlerim yollarda bekleyip duruyordum. Nasıl efendim anlayamadım. Yani demek istiyorum ki durum artık o hale gelmişti ki... ...adeta bıçak kemiğe dayanmıştı. Ah, profesör bu sözleriniz kimin için acaba? Nerede bizim çocuklar? Hangi deliğe girdiler bunlar neredeler? Hep birlikte arka tarafa kaçıştılar. Öyle mi? İsterseniz sizinle hemen şartlarımızı görüşelim olmaz mı? Zannederim ki mutabık kalmamamız için bir sebep yok. Demek ki siz hemen kararınızı verdiniz. Herhalde anlaşacağımızı sanıyorum. Yalnız bir endişem var. İstiyorum ki kısa bir zaman sonra birbirimizden ayrılmayalım. Tabii. Bakınız ben size bütün düşündüklerimi açık yürekle söylemekten çekinmiyorum. Siz de böylesini tercih etmez misiniz? Şey, şüphesiz. Lütfen buyurun sizi dinliyorum. O halde açık konuşayım. Bu sene... Sizden evvelkiler tam altı defa beni yüzüstü bırakıp gittiler. Sözlerinizi nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum. Ee, şöyle buyurun misafir odasına geçelim. Ay. İçeride her şey rahatsa görüşebiliriz. Olur şey değil. Hemen odaya kapandılar. Çabuk gelin de kapıdan ne konuştuklarını dinleyelim. Gözümüzü açmazsak babam bize dünya idare eder. Yavaş salon çıt çıkmasın. <gülüyor> ne konuştuklarını duyabiliyor musun? <gülüyor> Allah'ın cezaları. Biraz kenenizi tutamıyor musunuz? Tek kelime demiyorum. <gülüyor> Kapı arkasından kim dinle? Terpiyos çocuklar dinle. Ah başım. Hans. Evlenme ilanını dergiye siz mi verdiniz? Evet. Hans. Cevap evet. vermiş. Evet baba. Siz aklınızı mı oynattınız? Bu ne kepazelik. İçeride yerin dibine geçtim. Fröleyn'e ne cevap vericimi bilemedim. Ee, baba bizim maksadımız sadece... Defolun resim... karşımdan. Hiçbirinizi gözüm görmesin. Peki, peki baba. baba. Peki baba. Evet Fräulein Martini sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Emin olunuz ki çocukların yaptıkları bu münasebesizlikten katiyen haberim yoktu. <gülüyor> fakat Sayın Profesör ben durumu tamamıyla kavramış bulunuyorum. Çocuklarınız iyi niyetle hareket etmişler. Davranışları çocukça olmakla beraber görülüyor ki yavrularını sizin evlenmenizin mutlak nüzumda olduğuna inanmışlar. <gülüyor> olabilir olabilir fakat ben asla böyle şey düşünmemiştim. Çocuklarım... ...seneler evvel annelerini kaybettiler. Ne de olsa ben annelerinin yerini dolduramazdım. <gülüyor> bu eksikliği yavrularımın içten duymaları çok tabii. <gülüyor> değil mi ya? Çocuklar son derece duygulu olurlar. Bravo. Siz de bu hakikati kabul ediyorsunuz değil mi? Fakat her şeye rağmen... ...size karşı çok mahcup bir duruma düştüğüm için... <gülüyor> Fakat ben hiç öfkelenmiş değilim ki bilakis. Aa, öyle mi? Demek bana kızmadınız. Ah, Çok lütufkarsınız froline <gülüyor> İtiraf edeyim ki... ...sizinle tanıştığıma son derece memnunum. Emin olunuz ben de öyle. <gülüyor> Biliyor musunuz... ...seneler var ki... ...hanımlarla arkadaşlık etmek ihtiyadını iyice kaybetmişim. Neredeyse günlük konuşmalar dışında... ...iki lafı bir araya getiremeyecek hale gelmişim. Sözün kısası... Çok sıkıcı bir adam olduğumun farkındayım. Bir münasebet hiç de sıkıcı değilsiniz. Bilakis konuşmalarınızı insana büyük bir zevk veriyor. Sadece biraz çekingensiniz. Fakat yine de çok cana yakın bir haliniz var. Ne mutlu bana. Oysa ben kendime dünyasından vazgeçmiş yaşlı bir adam gözüyle bakıyordum. Siz mi yaşlısınız daha neler? Kendinize iftira ediyorsunuz. E desenize ben hayattan hala bir şeyler bekleyebilirim. Ona ne şüphe. Bütün mesele hayatı olduğu gibi kabul edebilmekte. Hadi düşüncenize iştirak edeyim. Fakat aramızda geçen üzücü olayı nasıl tamir edebileceğimi cidden bilemiyorum. Oh, sayın profesör, bunun tamiri bence çok kolay. Bu ziyaretimi bana iade edersiniz olur biter. Ee, Ay, tabii benim evimde ziyaret etmeniz şart değil. <gülüyor> İsterseniz sizinle bir akşam buluşup güzel bir lokalde pekala baş başa yemek yiyebiliriz. E, e, ne söyleyeyim bilmem ki hani hiç de fena bir fikir değil <Gülüyor> Hem bu suretle aramızdaki bütün anlaşmazlıklar ortadan kalkmış olur İş iyice çığurundan çıktı Bugün gene telefonlaştılar Akşama buluşup gazinoya gidiyorlar Bana kalırsa çok geçmeden bu kadın babamızı avucun içine alacak Arkasından da gelsin mika. Ya ama yok Biz burada bostan korkuluğu muyuz Bir kere frenlemek her zaman elimizde <gülüyor> Güzel ama ya babamı nasıl frenleyeceğiz Babamın frenlezecek nesi var Duymuyor musun keyifli keyifli nasıl ıslık çalıp duruyor Bugüne kadar böyle bir şey işitirmiydik? miydik ee, Günaydın baba bu sabah keyfiniz yerinde görüyorum Boyna ıslık çalıp duruyorsunuz Ne? Ne yapıyormuşum ben? E şöyle hafiften ıslık çalıp duruyorsunuz da Yok canım sana öyle gelmiş Islık çalmak hiç adetim değildir benim Böyle şeyler nereden aklınıza gelir bilmem ki <Gülüyor> Üstelik ıslık çalmam diye keçi gibi inat ediyor Gel de illet olma Çocuklar ben öyle hayal kırıklığı içindeyim ki... ...bu gece saatlerce uyumadım. Hep ağladım. Aldırma Irma. Bu kadar üzülmeye değmez. Bütün işleri nasıl yoluna koyacağız bak göreceksin. Benim hiç inanacağım gelmiyor. Az, Benim şanjanlı kravat nereye kalktı acaba? Ee, hani şu ipekli kravatınız mı? Evet. Ee, böyle bayağı günlerde onu takmazdınız da. Ziyanı yok. O kravat bana lazım bugün. Çamaşır dolabında olacak. Gideyim getireyim. Az. Ben çıktıktan sonra Fräulein Martin'i telefon ederse Hemen üniversitedeki odamın numarasını kendisine verirsin Peki Irma da nerede kaldı İşte kravatınız baba Ne no, Bir şey mi var kızım Hayır baba Hans kardeşinin bir derdi var mı Bilmem Neyse ben gidiyorum çocuklar ha, e, Hans Birazdan kapıcının yanına in, bana ilan için biri müracaat etti demişti. Kimmiş öğreniver. Ee, olur baba. Hatta kapıcının söylediğine göre bu bayan evvelce bize kadar çıkmış. Hiç buraya böyle bir kimse gelmiş miydi? Ee, bir dakika. Fräulein Vera Helwig adında biriymiş. Nasıl? Fräulein Vera mı dediniz? Ta kendisi. Sakın ihmal etme de şu işin esasını öğren ee, ha. Peki baba. Hadi çocuklar. Allah'a ısmarladın. aldı güle. Güle güle. Güle güle. güle, güle Yaşasın ah. Frölaynvera'yı ele geçirdik demektir Bu haberi nasıl sevindim bilemezsiniz Frölaynvera babamla evlense ne iyi olur değil mi Çocuklar hemen yola çıkalım Hiç vakit kaybetmeden onu bulalım hadi Hadi hadi, hadi, hadi, hadi gidelim hadi. <gülüyor> Ah Frölaynvera ve sizi ne bulduğumuza Abi ne kadar memnun oldukayım ya Memnun olmadın mı? Böyle işte Şimdi anlayamadığım bir şey var... Sizin eve ilk geldiğim gün... Ha, durun bakayım... Bana kapıyı sen açmıştın değil mi? Evet ben açmıştım... Fakat beni karşında görünce birdenbire şaşırdın... Telaşlandın... İyi anlamışsınız... Bir de baktım kaşla göz arasında sen kayıplara karıştın... Derken karşında şu küçük belirdi... Evet... Ona babanız eşe kimseyi aldı mı diye sordum... Evet diye başını salladı. Anlısı hala pende Mikrop senin. Tom içimden seni pataklamak oh. geliyor. Durun durun durun bakayım. Hepiniz birden yuvruk kadar çocuğa çullanmayın. Of abi. Of. Şimdi benden ne istediğinizi doğru düz anlayamadım. Söyler misiniz? E, ne mi istiyoruz? E, şey söylemesi pek kolay değil de. Evet mesele Hı. oldukça nazik. Daha ilk görüşümüzde hepimizin birden size kanımız verdi işte. İyi ama... Ben o gün hepinizle yüz yüze gelmemiştim ki. <gülüyor> e ama biz sizi <gülüyor> görmüştük. Açıkçası sizi anahtar deliğinden... ...güzelce dikizlemiştik. <gülüyor> e aşk olsun. Ömürsünüz çocuklar. Sizi hepimiz öyle beğenmiştik ki. Onun için sizden şimdi... ...büyük bir ricada bulunacağız. <gülüyor> çocuklar ne diye lafı... ...ağzınızda geveleyip duruyorsunuz? Proline <gülüyor> bizim sizden istediğimiz... ...tek şey şu. Babamla evlenmeniz. Ha? Bütün derdimiz bu işte evet. Yok canım. <gülüyor> E, i̇stediğiniz hiç de önemli değilmiş Bilseniz bunu nasıl yürekten istiyoruz Biliyorum bu iş Filip'in sandığı gibi öyle şüp diye olacak şey değil hmm. En başta Babamızın da aynı şeyi istemesi lazım gelir değil mi Ukalalık etme Biz kimi seçersek babam onunla evlenir Frölein bunu böylece bilmiş olun e, Yok e, de öyle değil ya Hele arada Martin adında bir de kara kedi var Ne yazık ki onu da babamızın başına biz doladık Fakat doladığımıza da bin pişmanız Şimdi babam onunla evlenecek diye de ödümüz kopuyor. Daha neler. Bizim iznimiz olmadan nasıl evlenirmiş. Martini'yi bir görseniz durmadan kırıdıp fıkırdayan takımdan. <gülüyor> çocuklar çocuklar çocuklar. Şimdi beni dinleyin. Böyle hep beraber buraya gelmeniz beni çok duygulandırdı. Fakat ne de olsa ben babanızla evlenemem. Bir kere bunu aklınızdan çıkarın. <gülüyor> Canım daha babamın yüzünü bile görmeden evlenemem diye nasıl kesip atabiliyorsunuz? Aya? Fräulein sizden özür dileriz. Bizim bu mesele üstünde bu kadar durmamız sahiden çok yersiz. Bir bakıma öyle. Fakat biz buraya nasıl ümitle koşar adımına geldik bilseniz. Evvela bana söyleyin bakayım. Babanız kimseyi işe aldı mı? Yo almadı. Öyleyse kendisine belki yeniden başvurabilirim. Ciddi mi söylüyorsunuz? Biz buna da razıyız. O zaman hiç değilse yanımızda olursunuz. Ne dersiniz? Müracaat edeyim mi acaba? Elbet. <Gülüyor> Hem de yarın sabah erkenden gelin. Pek anlaştık. <gülüyor> Kuzum baba söyler misiniz Fräulein Vera'yı nasıl buluyorsunuz? Çocuğum bilmem ki ne diyeyim işe başlayalı şurada daha üç gün oldu. Ee, orası öyle ama... ...çok esaslı değil mi baba? Çok neymiş dedim? Hey, acaba hoşunuza gidiyor mu gitmiyor mu diye merak ediyoruz <gülüyor> yüzden... da... Bilmem çok becerikli ve aklı başında buluyorum. Say mı söylüyorsunuz? Ne iyi. Yani evi adam akıllı çekip çeviriyor. E, peki vücudu için bir diyeceğiniz yok mu? Sen ne saçmalıyorsun kuzum? Ben tutup Fräulein Vera'nın vücudunu incelemeye kalksam yakışık alır mı? E, ama biçimi pekala da yerinde. Gevezeliği bırak Filip... ...şey Hans... Bu akşam Fräulein Martin ile şehir gazinosuna gidiyorum. Haberiniz olsun. Hadi bakayım. Hoşçakalın. İyi geceler gece baba. İyi eğlenceler. Fräulein Vera. Söylesenize kuzum. Babamı nasıl buluyorsunuz? Nasıl mı? Mükemmel. sahibi mi? Yani evin büyüğü olarak mükemmel buluyorum. E, biliyor musunuz, haberiniz var mı? Gaziniyor gidiyorlar. Bir gözün eksikti. Gözümüzü dört açalım çocuklar, yoksa babamız elden gidiyor. Profesörcüm, ne kadar değiştiniz <gülüyor> Sahi çok mu değiştim Neredeyse buna kendim de inanacağım geliyor Garson bile bize herhalde sevişen bir çift gözüyle bakıyordu ee, Ne <gülüyor> mutlu bize Hadi biraz cesaret Evet öyleyse <gülüyor> Özür dilerim sayın profesör Sizi telefondan istiyorlar Gene mi bu üçüncü oluyor Üstelik nasıl da tam sırasını kolluyorlar ee, Bir dakika müsaade eder misiniz Garson Buyurun efendim bu defa telefon eden kim? Bilmiyorum efendim. Alo. Alo. Ben Profesör Norman. Alo. Buyurunuz efendim. Alo. Kiminle görüşüyorum? Allah Allah. Ne tuhaf şey. Kimse cevap vermiyor. Babam telefona çıktı mı? Çıktı. Boynak kimsiniz, kiminle görüşüyorum diye sordu. Saate bak. Beş dakika sonra telefonu gene açalım. ...aman sakın karıştırmaya fırsat bulamasınlar. Peki daha kaç defa telefon edeceğiz? Onları zıvanadan çıkartıncaya kadar. Kimmiş bu telefon eden? Anlayamadım gitti. Boyuna alo diye bağırıyorum kimse cevap vermiyor. Demek ki kimse aramıyor. Nasıl olur? Görüyorsunuz ismimle telefona çağırtıyorlar. Ha, neyse canım aldırmayayım. İyi ama... Beni telefona böyle ısrarla kim çağırabilir bir türlü anlayamadım. Üzerinde durmayın canım. Özür dilerim sayın profesör sizi gene telefondan istiyorlar. Öf gene mi? Fakat bakın göreceksiniz. Kimin telefon ettiğini bu defa bulup çıkaracağım. Hay Allah'ım hiç bu türlüsü başıma gelmemişti. Bu sabah sol tarafımdan kattım galiba. Günaydın Fräulein Vera Günaydın efendim Fräulein Vera size bir şey söylemek istiyorum Çocuklarım sizi öyle seviyorlar ki... ...bunun için size ne kadar teşekkür etsem az. <gülüyor> Fakat benim bunda hiçbir rolüm yok. Yavrularınız çok iyi çocuklar. Sevgileri de ondan herhalde. Hayır hayır. Bütün mesele sizin onlara dört elle sarılmanızda. Sizde öyle bir şey var ki... ...nasıl diyeyim gerçekten bambaşkasınız. Ee, ne demek istediğinizi iyice kavrayamadım ama... Ee, anlatmak kolay değil. Fakat insan bunu duyuyor. Ee, tabii çocuklarım da duyuyorlar... ...hatta Tom her gece yatmaya giderken size sarılıp öpmeden yapamıyor. Herhalde öteden beri öyle alışmış olmalı. Hayır hayır bu onun size karşı duyduğu yakınlığın bir belirtisi. Onun bu duygusunu ben de paylaşıyorum. Efendim? E, e, tabii teorik olarak demek istiyorum. E, i̇ltifatınıza çok teşekkür ederim. Ha, aklımdayken söyleyeyim akşama misafirim var. Gitmeden evvel bana en iyisinden bir hatta iki şişe şampanya aldırır mısınız? ...emredersiniz efendim. Rıcam bundan ibaret. Artık devamlı olarak yanımızdasınız diye içim çok rahat. E, ha Ne diyecektim bunu size açıklamak bana ayrıca zevk veriyor. Teşekkür ederim efendim. Duydunuz mu? Bu gece için şampanyalar ısmarlandı. Tabii Martin'in şerefine. Neden ısmarlanmasın Hans? Böyle karşılıklı geçip şampanya içmek tehlikeliymiş. Bir kitapta okudum. Onun için şampanya içmelerini önlemek lazım. Frolain Vera gidip almazsa o zaman içemezler. Çocukça konuşmayın. Almamak olur mu? Bu benim vazifem. Yoksa siz de illa babam o kadını alsın mı istiyorsunuz? Çocuklar ben Frolain Mert daha görmedim bile. Allah'a şükredin. <gülüyor> Gören alt ay kısmetten kesilir. Ama biz onun ne çiçek olduğunu biliyoruz. Ne yapıp yapıp onları bu gece baş başa bırakmayalım. Frolain Vera ne olur bu gece gitmeyin bizimle kalın. Burada kalırsanız başka türlü olur. Olmaz öyle şey Filip. Desenize iş başa düşüyor Hele şu kadın buraya adımını atsın Ona dünyayı dar ederiz Broline <gülüyor> <gülüyor> Martini size söylemek istiyorum ki e, ben e, nasıl <gülüyor> de, diyeyim de. evet de, ben e, o... hadi söyleyeyim profesörcüğüm çekinmeden sözünüzü tamamlayın. Evet ben büyük neşe ve zevk içinde kendimden geçmiş e, sanki uçuyor gibiyim. Hı -hı. Öyle mi? <gülüyor> tabii tabii ben de tıpkı sizin gibiyim. İnanın bana. <gülüyor> İçerideki alem biraz daha uzarsa harekete geçeceğiz. Haberiniz olsun. <gülüyor> Öyle ya artık iş çığırından çıktı. Kadın neredeyse babamızın boynuna sarılacak. Ne kadarı dolmaz ki canım. Ben buradan gidip ölmek istiyorum. <gülüyor> Ağzını hayra aç. Çocuklar bence en iyisi şu öksürük numaramıza başlayalım. Hmm. İrma sen hemen yatağa yat. Hadi, Hadi Filip sen de arkana bir şey Peki, al. Hadi ediyorum. git şimdi. kapılarını vur. Şimdi. Hadi, Hadi. kıpır Hadi Filip. Hadi. Psit. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> Gelenes. Ee, baba Irma çok fena öksürüyor. Hastalandı mı? Tabii. Öyleyse hemen geliyorum. E Martini bana bir dakika müsaade eder misiniz? Kuzum siz adi öksürüğü de hastalıktan mı sayıyorsunuz? Bence kardeşleri Irman'ın boynuna bir yün parçası sarsalar olur biter. Ha ne dersin Filip? Öyle yapın bakalım. Belki iyi gelir. Ya ya ablam ölü verirse Aa, daha neler. Ölmek o kadar kolay mı? Öyle söylemeyiniz Frolayne. Önemsiz gibi görünen bir hastalık bakarsınız tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ben kalbıma basarım ki bu basbaya bir öksürüktür. Bunun için yerinizden kıpırdamanızı bile lüzum yok. <gülüyor> Belki de haklısınız. Hadi Filip şimdilik yine şarpla idare edinde olmazsa. Peki baba öyle yaparız. Ah. Evet Fräulein nerede kalmıştık? <gülüyor> Bu gibi e... tatsızlıklar araya girdi mi insanın bütün keyfi alt üst oluyor değil mi? Ha, haklısınız çok haklısınız. E... Kızı böyle birdenbire ne oldu anlamadım. Halbuki bütün gün bir kerecik bile öksürdüğünü duymadım. Ay siz hala onu mu düşünüyorsunuz? İnanın endişe edilecek bir şey yok. Ne de olsa insanın neşesi kaçıyor. Halbuki ne güzel tatlı tatlı görüşüyorduk değil mi? Sizden özür dilerim yani yok. Biraz sonra yeniden nişemizi buluruz. Fakat profesörcüğüm... ...şöyle biraz daha yakın oturun canım. <gülüyor> Geriniz. Baba, İrman'ın ateşi yükseldi. Ciddi mi söylüyorsun? Alev alev yanıyor. Dereceyi alda bak şimdi ölçtük. Ver bakayım. Olur şey değil. Ateşi kırk dörde çıkmış. <gülüyor> Da neler? <gülüyor> 44 ateşi olur muymış? <gülüyor> herhalde yanlış gördüm. Rica mi? ederim, Frulein. Buyurun, kendiniz bakın. Ee, sahi öyle 44 ateş nasıl olur? Ee, ne yapalım? irm'anın ateşi bu kadar yüksek. Dereceyi herhalde kibrit çakıp fırlattınız değil mi? Hans, Hans, böyle münasebesizlikler mi yapıyorsunuz? Ee, baba. Yazıklar olsun. Demek böyle ha? Çekil karşımdan gözüm görmesin seni. ...buna düpedüz düzenbazlık derler. Canım çocuklar nihayet çocuktur. Bu kadar sınırlanmayız sevgili profesörüm. Bilirsiniz ki öfken iyi bozar. Zaten ikide bir keyfimiz kaçıp duruyor. Maalesef maalesef. Ne deseniz haklısınız. Hiç böylesi başıma gelmemişti. Tam biraz kendimize gelirken... ...yeniden keyfimiz alt üst oluyor. Çocuklar bu sefer çuvalladık. Neden? Kadın Feli'nin çemberinden geçmiş... ...kibrit numaramızı hemencecik çaktı. Şimdi ne yapacağız? Ee, bilmem ki. Bu kaşarlamış kadınla aşık atmak kolay değil. Aa, a, Tom yerinde yok. Birden nereye kayboldu acaba? Nereye gider? Herhalde buralardadır. Baksanıza. Yatağı boş. Çok garip. Tom. Tom. Neredesin? Aa, Tom. Tom. Ee, bir dakika. Allah. Hatırladınız mı? Demin alır başımı kaçarım... ...sonra da ölürüm diye bir şeyler yumurtuyordu ya, ya. değil mi? <gülüyor> Martini'ye ısınamıyordu bir türlü. Bence ne Saklanmış olmasın sakın kalkın hep beraber köşe bucağı arayalım arayalım <gülüyor> çok keyifli görünüyorsunuz profesörcüğüm. böyle yakın oturmak daha zevkli değil mi e, söyleyin ama evet mi hayırım tabii evet <gülüyor> ee, bana... hans hans ee... bu ne küstahlık. Ne diye ikide bir bizi rahatsız ediyorsunuz Baba tom ortalarda yok Ne dedim He, İnan olsun yatağı bomboş Bütün evi aradık bulamadık Almış başına gitmiş Yavrucak nereye gitti acaba Peki neden kardeşinize göz kulak olmadınız Ne bileyim yorganı başına çekmiş Mışıl mışıl uyuyordu Bir de baktık ki Canım yok. ortalarda yoksa dünya yıkılmadı ya Ne demek istediğinizi pek anlayamadım Frolain. Yani nasıl olsa geri gelir demek istiyorum Aramaya kalkarsak Özür dilerim Frolain. ...müsaadenizle ben eğlenceyi burada kesiyorum. Oh. Oh, çok sükür. Canım bu da oh. deminki numaranın başka türlüsü... Hiç ...şüpheniz olmasın. Bu numara filan değil. Şayet siz bunu hissetmiyorsanız... ...o zaman söyleyecek lafım yok. Hans, Filip hemen giyinin. Tom'u derhal bulmamız lazım. <Gülüyor> Aman bir yumurcak için ne merhasım böyle... ...zaten akıntıya kürek çektiğimi baştan anlamalıydım. Adam senden. ...ne diye bunları kendime derdi ediyorum... ...alsın çocuklarını başına çalsın. Ben de şuradan bir an evvel kurtulmaya bak. Heh, şey, şey, çocuklar... Her, ...her şeyden evvel soğuk kanlılığımızı... ...elden bırakmamak lazım... Tomu, civardaki oynadığı yerlerde aramalıyız. Evvela sokakları aramızda bölüşelim. Hans, sen şu karşımızdaki yoldan gidersin. Ee, peki baba. Filip, sen de Part Caddesi'ni araştırırsın. Olur baba. Irma, sen evet. anıt meydanına doğru şu yoldan gidersin. Peki babacığım. Bana gelince, ben de bahçe duvarı boyunca... Ha. Bu görüntü nereden geliyor böyle? E, mutfaktan olmasın. koşuyor. koşun. koşun. koşun. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Galiba sandık odasına saklanmış. Ha. Bak bak bak Tom Artık bu kepazeliğin oh. daniskası Baba. Bu seninkine nasıl diyeyim Senin bu yaptığın yok mu Baba <gülüyor> Bu yaptığın çok yerinde bir iş oldu Tom Babacım Babacım <gülüyor> Yine atsan yere düşmeyecek. Gelin ne tatlı değil mi? Biraz sonra Ferolainer Vera soyadımızı alacak desenize. Saçmalama. Evlenme dairesinde o iş olup bitti ya. Çocuklar dalga geçmeyin. Sıra neredeyse bize geliyor. Yanlarına gidince Filip sakın burnunu çekeyim deme. Hıh. <gülüyor> Burnumu falan çektiğim yok benim. <gülüyor> Anan babanın evlenmelerini görmek her çocuğa nasip olmaz böyle. Bana bakans. Sana bir şey soracağım. Kes artık. Gevezeliğin sırası değil. Aklıma ermediği bir nokta var ama. Ne gibi? Biz şimdi babamıza bir eş mi seçtik Yoksa kendimize bir anne mi Hiç kafanı yorma İkisi de bir kopuya çıkar Her ev bir kadın ister Hatta oyunumuzu dinlediniz Yazanlar Christian Buk ve Herbert Reinecker Almancadan çeviren Fethi Dostoru Mikrofona koyan Tunç Yalman Oynayan sanatçılar, kapıcının karısı Şehime Erton, kapıcı Oral Yonci, hizmetçi Sunapek Uysal, Profesör Agah Hün, Hans Çetin Akcan, Filip Tanıl Ergun, Irma Birsen Kaplangı, Tom Uyur Uynüler, Frolayn Nikel Ayla Musaballı, Memur Kayhan Yıldızoğlu, Froline Winter Şükran Akın, Frolayn Hintse Hayler Akunt, Froştör Hasanoğlu, Frolayn Helvik Lale Oraloğlu, Prolayin Martini, Sayma Arçuman. Garson, Ulayer Söğer. Teknik Prodüksiyon, Yüksel Karakaya.